Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyamet gününün bilgisi ona havale edilir Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğunu yarıp çıkamaz Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz Allah onlara ortaklarım nerede diye seslendiği gün Buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz derler إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرا Böylece önceden yalvarıp durdukları onlardan uzaklaşmıştır. Kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır. <gülüyor> İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir. <gülüyor>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 İnsana bir nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Fakat ona bir şer dokunduğu zaman da yalvarıp durur. Deki, ne dersiniz? Eğer o Allah tarafındansa, siz de onu inkar etmişseniz, o zaman uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim vardır? <gülüyor> İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Sen Dikkat edin! Onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O her şeyi kuşatmıştır. <gülüyor> وَقُلِ الْعَظِيمِ شūra suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha mim ein sin kaf Bismillah ''Aziz ve Hakim olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle eder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, uludur. <Gülüyor>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 Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Şehirlerin anası ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. İnsanların bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın alevli cehennemdedir. <gülüyor> Allah dileseydi onları bir tek millet yapardı fakat o dilediğini rahmetine kavuşturur zalimlerinse hiçbir dostu ve yardımcısı yoktur <Gülüyor> وَالظَّالِمُونَ <Sessizlik> مَا <Sessizlik> Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki dost yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir, her şeye kadirdir. Amik Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a mahsustur. İşte bu Allah benim Rabbimdir. O'na dayandım ve O'na yönelirim. <gülüyor> Gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. <gülüyor> All Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O her şeyi bilendir. <gülüyor>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 Çeviri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 وال <gülüyor> او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 Aramızda tartışılabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar. Dönüş de O'nadır. daveti kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında boştur onlar için bir gazap yine onlar için çetin bir azap vardır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 Allah kullarına lütufkardır dilediğini rızıklandırır o kuvvetlidir güçlüdür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 Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Eğer erteleme sözü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimlere can yakıcı bir azap vardır. <gülüyor>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 Yoksa onlar senin için Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler. Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Ve Allah batılı yok eder, sözleriyle hakkı ortaya koyar. Şüphesiz O kalplerde olanı bilendir. Kötülüklerinin tevbesini kabul eden, Kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah, iman edip iyi işler yapanların tevbesini kabul eder, lütfundan onlara fazlasını verir. Kafirlere gelince, onlara da çetin bir azap vardır. Ve yestegîbüllezîne <gülüyor> ve ve Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat O, dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarının haberini alandır, onları görendir. ولو بسط O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, hakiki dosttur, övülmeye layık olandır. <Gülüyor>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 Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dostunuz ve bir yardımcınız da yoktur. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun delillerindendir Dilerse o rüzgarı durdurur da onun, denizin üstünde kala kalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Altyazı <gülüyor> M.K. Yahut yaptıkları yüzünden onları helak eder, birçoğunu da affeder. <gülüyor> Böylece ayetlerimiz üzerinde tartışanlar kendilerine kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Size verilen şey, yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa, daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat, iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. أَمَا <gülüyor> Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar. Vallazina yecenibun keb ayri ifmi vel fawh ishaiza <Sessizlik> Yine onlar rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar onların işleri aralarında danışma iledir kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar vellezines tecabu li rabbihim ve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 Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa artık onlara yapılacak bir şey yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlaradır.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 Ateşe arz olunurlarken onların zilletten başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıklarını göreceksin. İnananlar da, işte asıl ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. Kesinlikle biliniz ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Vettara <gülüyor> Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun kurtuluşa çıkan bir yolu yoktur. <gülüyor> Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmezden önce Rabbinize uyun. Çünkü o gün hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız, itiraz da edemezsiniz.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 yerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.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 Yüklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner. Kammul'ul Zuhruf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha Mim Bismillah Apaçık kitabı and olsun ki biz, Anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık. <gülüyor> bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır siz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 Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, onları şüphesiz güçlü olan, her şeyi bilen Allah yarattı derler. <Gülüyor>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 Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla kup kuru ölüm memlekete hayat veririz. İşte siz de böylece mezarlarınızdan çıkarılacaksınız.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 pole Şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Ama onlar kullarından bir kısmını onun bir cüzü kıldılar. Gerçekten insan Apaçık bir nankördür. kördür.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 Ve şahidû ve Ve dediler ki, Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. <gülüyor> Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdikte ona mı tutunuyorlar? Hayır, sadece biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinde gidiyoruz derler. Ben... Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın varlıklıları, babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız, derlerdi. What? Ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem deyince dediler ki Doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz. Biz de onlardan intikam aldık. Bak yalanlayanların sonu nasıl oldu? Fentekamna minhum fanzur Kayfe kâne aqibetul Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü O beni doğru yola iletecektir. <gülüyor> Bu sözü ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki insanlar, O'nun dinine dönsünler. Doğrusu, bunları da, atalarını da, Kendilerine hak ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar geçindirdim. Bell Fakat kendilerine hak gelince, ''Bu bir büyüdür, biz onu tanımıyoruz.'' dediler. <Gülüyor> Ve dediler ki bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı?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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا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 evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da. <Sessizlik> ve onları ziynetlere boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Ahiretse Rabbinin katında Allah'ın azabından sakınıp rahmetine sığınanlara mahsustur. Vazuh! Rahman'ı zikretmekten gafil olursa yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. <gülüyor>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 Zulmettiğiniz için bugün size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz azapta ortaksınız. <gülüyor> zalara sen mi işittireceksin yahut körleri ve apaçık sapıklıkta olanları doğru yola sen mi ileteceksin <gülüyor> Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara gücümüz yeter. <Gülüyor> Sen sana vahiy edilene sımsıkı sarıl şüphesiz sen dost doğru yoldasın. Fesımsik billezî uhiyye ileyke inneke alâ sırât Doğrusu Kur'an sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız. وَإِنَّهُ <gülüyor> Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahman'dan başka tapılacak tanrılar edinin diye emretmiş miyiz? وَسْأَلْ <Sessizlik> مَنْ Andolsun olsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de, Musa, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Ve lekad arselnâ Musa bi Onlara ayetlerimizi getirince bunlara gülü vermişlerdi. <Gülüyor> Onlara gösterdiğimiz her bir ayet diğerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. وَمَا <Sessizlik> نُرِيهِمْ Üzerine dediler ki, ey büyücü, sana verdiği ahde göre bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz. <gülüyor> Fakat biz onlardan azabı kaldırınca sözlerinden dönü verdiler. <Gülüyor> Firavun kavmine seslendi ve şöyle dedi Ey kavmim Mısır mülkü ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi Hala görmüyor musunuz <gülüyor> <Gülüyor> <Sessizlik> yoksa ben kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? <gülüyor> Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi? Sirav'ın kavmini aldattı. Onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. MÜZİK <gülüyor> Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık, hepsini suda boğduk. Ve <Sessizlik> Onları sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık. <gülüyor> Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen barışmaya başladılar. <gülüyor> Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa o mu? dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur. <Sessizlik> O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve... İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur <gülüyor> bileseydik içinizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık <Gülüyor> Şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun. Çünkü bu dost doğru yoldur. Ne? Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. <gülüyor> İsa açık delillerle geldiği zaman demişti ki, Ben size hikmet getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. وَلِعُبَيْنَ Çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona ibadet edin. İşte bu, Doğru yoldur. İnna llaha hu Ama Aralarından çıkan gruplar bir ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabı karşısında, vay o zulmedenlerin haline! Fektelefel <gülüyor> Onlar farkında değillerken, kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Altyazı <gülüyor> M.K. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dost olanlar bile birbirlerine düşman kesilirler. Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz de. amenu siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete giriniz o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 denilir. Yu <Gülüyor> tafu What? Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. İnnel mujrimina fi azabihenn La yufetteru anhum hum Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalim kimselerdir. Ama <gülüyor> zalemnâhum Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler. Malik de siz böyle kalacaksınız der. <Gülüyor>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 ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadırlar. <gülüyor> deki. Eğer Rahmanın bir çocuğu olsaydı, elbette ben ona kulluk edenlerin ilki olurdum. <gülüyor> Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların vasıflandırmalarından yücedir, münezzehtir. TÜBHANA RABBİS SEMAVATİ VEL ARDİ RABBİL ARŞİ Sen bırak onları, Kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar, Batıla dalsınlar, Oynaya dursunlar. Ben... Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O Hakim'dir, her şeyi bilendir. <Gülüyor> وَهُوَ الْعَلِيمُ Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine ait olan Allah ne yücedir. Kıyamet saatini bilmek de O'na mahsustur. Siz O'na döndürüleceksiniz. What the fuck?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 Ya Rabbi, bunlar iman etmeyen bir kavimdir demesine karşı Allah, şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler buyurdu. suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha Mim Bismillahirrahmanirrahim Anlim Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.'' Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, Önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır. Semâ'u biduhânimuvîn İşte o zaman Rabbimiz Bizden azabı kaldır Doğrusu biz artık inanıyoruz Derler <gülüyor> Nerede onlarda öğüt almak Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve ''Bu öğretilmiş bir deli'' dediler. ''Biz azabı birazcık kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz.'' Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız. Andolsun, kendilerinden önce biz firavun'un kalmini de imtihan etmiştik onlara Allah'ın kulları bana gelin çünkü ben size güvenilir bir rasulüm diye şerefli bir elçi gelmişti <gülüyor> Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum. Taşlamanızdan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım. <gülüyor> Eğer bana inanmazsanız, hiç değilse yanımdan uzaklaşın. Bunun üzerine Musa bunlar suç işleyen bir toplumdur diye Rabbine arz etti. Allah o halde kullarımı geceleyin yola çıkar çünkü takip edileceksiniz buyurdu. Denizi açık halde bırak çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekimler, güzel konaklar, Zelk ve sefasını sürdükleri, nice nimetler bırakmışlardı.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 Da olsun biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık. <Sessizlik> yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorbaydı. Aşırı gidenlerdendi. <Sessizlik> Andolsun biz İsrail oğullarına bilerek kendi zamanlarında alemlerin üstünde bir imtiyaz verdik. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan işaretler verdik. Onlar diyorlar ki ilk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Doğru söylüyorsanız atalarımızı getirin. Hayırlı yoksa tübba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Onları yok ettik çünkü onlar suçluydular.''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 Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı gündür. <gülüyor> o gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz O üstündür, merhametlidir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. <gülüyor> o karınlarda maden eriyiği gibi suyun kaynaması gibi kaynar. Allah emreder tutun onu cehennemin ortasına sürükleyin sonra başına azap olarak kaynar su dökün ve deyin ki tat bakalım hani sen kendince üstündün şerefliydin işte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Sakilerse hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Bunun yanı sıra biz onları iri gözlü hurilerle evlendiririz. Orada güven içinde her meyveyi isterler. İlk tattıkları ölüm dışında Orada artık ölüm tatmazlar Ve Allah onları Cehennem azabından korumuştur Rabbinden bir lütuf olarak. İşte büyük kurtuluş budur. azim Biz onu öğüt alalar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Bekle, onlar da beklemektedirler. Casiye Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha mi Kitap, aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok ayetler vardır.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 Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra büyüklük taslayarak sanki hiç onları duymamış gibi direnir. İşte onu acı bir azapla müjdele. <gülüyor> Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. <gülüyor>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 Allah o varlıktır ki emri gereğince içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ve de şükredesiniz diye denizi size hazır hale getirmiştir. Allah. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. <Gülüyor> nedenlere söyle Allah'ın günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar çünkü Allah her toplumu yaptığına göre cezalandıracaktır Oy! E iş yaparsa faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. <gülüyor> Andolsun ki biz İsrail oğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları dünyalara üstün kıldık. <Gülüyor>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 Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin isteklerine uyma. Sümme <gülüyor> minel Çünkü onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda vermezler. Doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da takva sahiplerinin dostudur. İzlediğiniz <gülüyor> için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 Allah gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez. <gülüyor>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 Yala, yeah. yala. Yeah.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 Onlara açıkça ayetlerimiz okunduğu zaman doğru sözlüyseniz atalarımızı getirin demelerinden başka delilleri yoktur. وَإِذَا تُتْلَى عَلَّيْهِمْ أَعْيَاتُنَا بَيْنَا سِمَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَوْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا deki Allah sizi diriltir sonra öldürür sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde bir araya toplar fakat insanların çoğu bilmezler Oy! <gülüyor> Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. وَلِلَّهِ <gülüyor> O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Şöyle denilir: Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. وان <Sessizlik> كُرِئَ yüzünüze karşı gerçeği söyleyen kitabımızdır çünkü biz yaptıklarınızı kaydediyorduk. <gülüyor> İnanıp iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine kabul eder. İşte apaçık kurtuluş budur. <gülüyor> Ama inkar edenlere gelince onlara Ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir toplum olmuştunuz değil mi? denilir. Allah! Allah'ın vaadi gerçektir kıyamet gününde şüphe yoktur dendiği zaman kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz onun bir tahminden ibaret olduğunu sanıyoruz kesin bir bilgi elde etmiş değiliz demiştiniz <gülüyor> الله العظيم